Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. bu kefer gerçekten yeterli. Evet ya neymiş o böyle? En son o durduğu bir yer var ya orada bitirelim bence. Hadi Hadi durduğu bir yer var ya. Nasıl diyor? Bak, bak şurası bak Bak geliyor bak bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak. bak. Ya Gerçi zaten bundan sonra istesen de dinleyemezsin şu şarkıyı çünkü Nasıl yaptılarsa dansı şarkının tam sonuna denk getirmişler sevgili dinleyiciler. İşte koreografide gelinen son nokta. Sevgili dinleyiciler bugün günlerden özel bir gün. Bugün 17 Mayıs 2012 Perşembe günü. Bunun bir kenara yazılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle genç arkadaşlarımıza. Hoşçakalın <Gülüyor> efendim stüdyomuza. Teşekkür ederim. Ben yazdım hocam zaten. Baya bir saat falan oldu yazalı. Ee, sizler de yazdıysanız Çok Bence özel Ben buradan çıkışta Hatta dövme bile yaptırabilirim o derece özel bir gün hepimiz için ee, Oktay Sen nene yazdırmayı düşünüyorsun Ben e, bugün bir Oktaycım, yapacağım. oktajcı bu sesleri çıkararak farklı, ilgi, çekmeye, ilgi çekmeye çalışıyorsun yapma Yapacağım <gülüyor> Yapacağım. O zaman <gülüyor> ben ne yapacağım? Vücudumun bir yerine değil de... E Oktay yapma diyor ama iyice sen... Yapma ya. sen Yapma şunu. Ama siz yapma ben yapacağım deyince nasıl bir uzlaşmaya varacağız? Böyle gider bu. Yayının sonuna kadar bu böyle gider. Gitmesin, gitmesin diye İki zaten. İki tarafında birer geri adım atması gerekiyor. Bu Ya da bu böyle gitmez diyerek içeriye birinin girmesi gerekiyor. O da doğru. Buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor. Gazetelerin sayfalarını çeviriyoruz sevgili. Aldık gazeteleri haşır haşır haşır, haşır sayfaları çevir. Hiç size layık Allah bir Allah haber Allah. yok. Hadi bir daha çevireyim. Haşır haşır haşır. Olmadı olmadı olmadı. Ve çünkü ne Ya bu de şimdi... tamam. Yapacağım. Yapacağım <gülüyor> <gülüyor> dedim. Hadi yani ya tamamen bu saatinde konuşulacak çok önemli şeyler Konular var. Falan. Ama sen ne yapıyorsun? Dikkati kendi Dikkati üzü... ben kendi üstüme çekeyim. Ondan ama ama şey bak yapmıyor. güzel çıkarmıyorumayım. Bak dinleyin. Çaydanlık gibisin valla üstelik de Avrupa'yı bir havada düşün. çaydanlıktan. Yani bütün, ha kaynadı ha kaynayacak kaynamıyor da insan şerefsiz. İnsan şey yapar bütün ilgiyi üstüne çeker ondan sonra hani herkes ona baktığında da bir espri yapar bir şey yapar. Yine. Son ilgiyi toplayayım şovumu öyle yapayım diye. Şov da yok. Nasıl şov yok? Ne var şov? Abi, abi yapacağım şovun, diyorsun başım Şovun için, ta mi? kendisi işte o çıkardığım sesler ben kaç sene uğraştım biliyor musun o sesleri çıkarmak için? Adam, hadi, da da... Çıkar bakalım sen çıkar adam her yerini açılıyor gördü mi? O altı, oldu. parmak arası. Bende de taktikler var. Dizi arkası. Yani adamın her adeta bir efekt dosyası. Ben, Öylesine. Ben bir dosyası. <gülüyor> efekt dosyası. Efekt dedim de yani hani farklı aksanlarda da söyleyeyim. Çok çeşitli yerlerden dinleyenimiz var. Mahcup düşmeyelim. Çünkü Bunlar da aksan bilmiyor demesinler. Çünkü özellikle yabancı filmlerden dinleyenler her şeyi anlıyorlar ama efekt deyince Effect? Özellikle yabancı erçiliklerden dinleyen. Yani. Yabancı erçilikler, <gülüyor> yerli erçilikler de var mesela. Tabii mesela, ne mesela, var mesela var? Almanya'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden <gülüyor> dinliyorlarsa <gülüyor> <gülüyor> orada sorun yani, yok. Evet. Türkçe konuşan erçilik yok mu? Türkçe var. konuşan demiyoruz. Azərbaycan yerli mesela. diyoruz, yerli Yaba malı. O da yabancı. Yani bakın. Yabancı da ben yabancı, yabancı dilde de sen sensin. Ama. Bir TM vardır, Türk malı, Türk malı. yerli malı yani. Doğru. Mesela Azeri malı diye bir şey duydun mu? Duydun? Git Azerbaycan'a orada da Azeri malları var. Anladın mı şimdi? O yüzden suç bastırmaya gitme. Suç bastırmaya gitme. Senin örneğin karşısında zaten hiç Mutl kimsenin <gülüyor> haklı olmasının mümkün e, yok. Mümkün yok. <gülüyor> Totolojiyle üstüme geldiğin zaman ben ne yapıyorum? Tıkanıp kalıyorum yani. Ege totoloji dedin. Yani var yazıcı ol. Bu saatimiz serbest konuşmalar ve <gülüyor> görüşmeler olarak yerlendirilir. Serbest konuşmalar ve serbest düşecekler anladığımız kadarıyla falan Ya hayır işte sağ olsun arkadaşların el, ellerinde varmış. Hmm. Bana para karşılığı sattılar. Kendilerine kadar var. Bana Çok güzel sıyrıldın bu, ya. Bu kupayı helal olsun 25 fay. liraya sattılar. Vallahi ben Sevgili de... dinleyiciler fark ettiyseniz bu e, yayınımızın bu diliminde e, herkesin üzerine belli bir süre boyunca gidiliyor. <gülüyor> yani hepimizin paylaştığı Kimse haksızlık yok. Haksızlık yok. Herkesin yaptığı hatalar herkesin e, yanlışları yüzüne, zayıf noktaları yüzlerine vuruluyor. Diyor. Peki, önümüzdeki saat diliminde ne yapacağımızdan azıcık bahsedelim. Şimdi şunu da söyleyelim, bugün e, Utku Demirsoy arkadaşımız bizi stüdyoda e, fotoğraflamaya geldi. Daha Hı. doğrusu fail Oktay'ı bu kansere karşı e, kampanyasında e, fotoğraflamak için burada. Ben daha önce e, şahsi şovum sırasında o çekimlere katılmıştım. Hangi şahsi şovum diyenlere hemen hatırlatayım. Bu saat 20'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek şahsi şovum. Evet tamam cevabı da. Mikrofonu bozuk olduğundan ben e, sesini duydum. Biletler MyBilet'te satılıyor. Evet. Bilet fiyatlarının sadece ve sadece 20 lira olduğunu hatırlatmamıza herhalde, herhalde gerek... gerek yok. yok yeri sen. geliyor. Bir gece daha cüz... nedir ki yani en nihayetinde 20 lira mi acıyorsun? Yani. Ne yapıyorsun? Gece taksiyem mi biliyorsun? Yani. Hadi bizi bir dolandır. 10 liralık yalnız. 10 liralık uzaklaşabilir miyiz buradan? Önemli değil. Aa öyle adam Ben bizim eski taksi durağında öyle adamlar vardı. Biniyorlardı. Durakta mı bekliyorlardı? Yok mı? taksiciler anlatıyordu. Üstelik de değerli bir Neyse hani önemli e, isimlerden bir Bunu tanesi bir içgidiymiş kendisi de. Öyle evde yalnız sıkılıyormuş. Alıyormuş içkisini yanına. Biliyormuş taksiye. "Gezdir beni." diyormuş. O adam da işte 3 saat, 2 saat gezdirip gezdirip ya şey bitinceye kadar, nevalesi bitinceye kadar soruda evine bırakıyormuş. Böyle de değişik. Adamın böyle. tek özelliği içkici olması, başka Yok bu hikayede başka. <gülüyor> Ve o da, o da özellik mi bilmiyorum. Ya yani. öldüğü için ben arkasından da konuşmak istemiyorum. Ya fark etmezciğim, kötü bir şey demiyorum. Ama sen tanınmış de. bir sima. Ha o zaman tamam. Çünkü şimdi o orada baya bir dönme yapar. Doğru dömüyor. Lıp ya, pır pır pır döner o. Lıp diye atar o kendini. <gülüyor> o zaman sizi ben bir isterseniz <gülüyor> bu stüdyodan uğrayayım <gülüyor> hayır, hayır. yayıncılık adına doğru bir hareket yapmış olayım. Bir saniye bir şey sorabilir miyim? En şey azından mi? birimiz doğru bir hareket yapmış olsun şu reklama girer. Tamam peki. Bir reklam tamam. Modern sabahlar Modern sabahlar Kaç insanları birize günaydın bir kez daha modern sabahlarda yeni bir saat başladı radyoların başında kere bir kez daha günaydın diyelim radyo 30'un yeni organizasyonunda Jolene Turner, Cem Kocsal da aynı sahnede paylaşıyor harika bir konser olacak bu 26 Mayıs Cumartesi akşamı radyo 30 sokakında ve bu konsere davetlerimiz var iki çift davetci sizi bekliyor sevgili dinleyiciler Jolene Turner Türkiye'ye geldiğinde bağı gitarcı bulun demiş. Ve ona Cem Köksalı, Türkiye'nin en iyi gitarcılarından Cem Köksalı önermişler. Şimdi dinleyicilerimize başka hangi gitarcılar vardı diye soralım. Ülkemizde mi? Ülkemiz, ülkemiz tamam. gitarcı. Ülkemizde, yurt dışında. Yurt içinde, yurt dışında. Memleket gitarcılarını sordu. Tamam. Canım. John Lennon'ı eşlik edebilecek başka gitarcı. Yani bugün geldiğini Cem Köksal abi dedi. Benim o gün halı sahne maçım var. Ne olacak? Cem Köksal yok. Ne? Kimi çıkaracağız orada? Ya da John Lennon'ı değil ya başka. Ha başka bir gitarcı adam. geldiği zaman da. Ülkemizde mihmandarlığını ve featuringini kim yapacak? Ya ben yapardım ama benim bir iki tane şey repertuarım biraz zayıf. Biliyorsunuz bir şey... More Than Verse. Nothing Sells çok not iyi ta. çalışıyorum daha da More Than Verse biliyorsunuz. Olsun <gülüyor> çalıştıktan sonra deşifre edersin Nothing Sells ya. Memleketin <gülüyor> iyi gitarcın önüne listeliyoruz. Telefonumuz 210-30-30 sevgi dinleyiciler hemen başlayalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Salih Bey nasılsınız? Salih Amca. Bey hoş geldiniz. Size mi çalıyorlar kornaları? Ee, bana çolurlar da ben sağdayım. Ee, niye bana çalarlar anlamadım ben de. Ben ee, de müsait yerdeyim. Evet yani. Demek ki çekilmiyorsunuz. Demek ki kıskanılan birisiniz Salih Bey. Gerek fiziğinizle, yok, gerek Yok ee... keşke kıskanılacak birisi olsa. Keşke. Keşke, keşke. keşke. Peki Salih Bey hangi iktiyacı var aklınızda? Asım Can Gündüz. Asım Can Gündüz. Peki efendim, hemen Dinlediniz mi hiç şey Asım Can Gündüz'ü? Çıkarım. Canlı olarak dinlediniz mi? E, canlı dinlemedim işte o aslında 90'ların gitarcısı o yani, aklımda kalmış 2000'den sonra kendisini göremedi bir haber alamadık. biliyor hmm. musun ne yapıyor ne ediyor acaba ya ben de bugün sorayım ne yapıyor diye devam, de devam ediyor evet. sizde gitarcılık var mı peki ee, var abi mi Abim çalıyor. Ya, Bana bir abinizi öğretim. söylemediniz ya, abimizin, de ağzım canı söylediniz ha. Aile için bir mesele demek Asım ya, Asım yani. Yani çok deşmemek <gülüyor> lazım. Her ailede olan şeyler var. <gülüyor> daha yakın ya, öyleyse, güzel olurdu. Ben de bir gitarist olmak isterdim ama e, gitar dinlemeyi sonuçta gitar dinince rock müzik e, tabi eksik olmuyor. Peki siz bir o, şey çalıyor musunuz? Ben e, oğlumun sürdüğünü çalıyorum Bilal çok güzel. Evet. Titani'nin müziğini çalıyor Salih Bey. Ben onu biliyorum. Bu biliyorum. Şu, ee, şu, şu ee, vardı e, müziği. Evet, hani Samayolu müziği. Evet. Onu, onu onu çalıyorum. Peki, Salih Bey. Bilecek bir de Flash dans müziği vardı. Flash müziği. Oha çok iyiymiş. Çok teşekkür ediyoruz abi. Sağ Bey sağ, <gülüyor> sağ olun görüşmek şey üzere. Bak karıştırdım teşekkür. o yüzden Sağ Bey <gülüyor> düzeltti. Ben Titaniyum müziği dedim. Flash dance olacaktı. Tabii. <gülüyor> çok <gülüyor> çok sen seviyorum. ne yaparsan anda yaparsanız daha etkili oluyor benim için. Sen <gülüyor> hangi müziği söylersen söyle <gülüyor> Titaniyi söylüyorsun Fahir. <gülüyor> Saçma <gülüyor> Böyle değil. Böyle de bir özelliğim var. Günaydın efendim. Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi Kemal ben Kemal Bey hoş geldiniz. Nerede siz hoş şu anda olur. Neredeyim Ulucanlar Caddesi'ndeyim Ulucanlar Caddesi Ne yapıyorsunuz burada evet. e Ben bir sigara firmasında çalışıyorum da Ne <gülüyor> kadar güzel Ne kadar güzel dediğim yani i̇ç Çalışmanız, iç, çalışmanız kadar güzel, güzel. E İçmiyorsunuz değil mi Efendim İçmiyorsunuz Satıcıyı kullanmıyorum diyorsunuz yani Maalesef maalesef içiyorum Yapmayın ya Vallahi Çünkü yani. müşteriye sattı, müşteri bir tane ikram ediyor. Ne yapacaksın, yapacaksın. yapacaksın. Tabii Hayır, yani yapamazsın. adam şimdi tadını da soruyor, bilmemek olmaz. Bilmemek olmaz. Sigara evet. firmaları öyle bir şey yok değil mi? Sigara içmeyen çalışanlarımız olsun istiyoruz falan gibi öyle bir şey yok. Yani öyle bir zorlama yok da hani. Peki, <gülüyor> yeter. <peş. Kemal gülüyor> Peki, Bey. Kemal Bey hemen alalım cevabınızı memleket kitarcılarından. <gülüyor> Serdar Öztop. Serdar, Serdar Öztop. Öztop hemen listemize evet. ekledik. Peki efendim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Gitar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok önemli gitarci. Çok önemli, önemli gitarci Serdar Öztop. Kendisiyle röportaj yapmışlığım var. Ne ne sormuştun? Hatırlıyor musun Ege? Genel ortadan konuşmuştuk ama ortada şöyle derken. bir var. Türk rakçısı efendi adamdır. Çünkü Türkiye'de rakı eğitimli insanlar dinliyor. Yurt dışında böyle biraz daha alt tabaka dinler falan. Türk rockçısı... ...aristokrattır diye bir saptaması vardı... ...ben de vallahi doğru söylüyorsun Serdar Bey demiştim... Kendisi. Hmm. Haluk yani... Levent de çalışmış mıydı Serdar Öztop? Çalışmıştı değil mi? O... Benziyorlar <gülüyor> biraz şey olarak da... Simaen... Sima e. Haluk Levent'in de o çok, ...çok eskiden öyle... ...çok ne kadar ama baya baya ...Türkiye'nin öyle tanıdığını ben hatırlıyorum... ...bir şimdi adam duyacağız... ...hiç kadınlar bu konuda gitarcı konusunda şey değiller... Ee, ...ilgili alakalı değiller... ...halbuki ne kadar yakışıklı gitarcılar var... ...kimler kimler neler neler... Jolin Turner ve Cem Köksal 26 Mayıs'ta Radyo 30 Sokağı'nda sahnede biz de Cem Köksal'dan yola çıkarak memleketin iyi gitarcılarının listesini yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30 Türkiye'de rock and roll, Türkiye'de gitarcılık aha işte bu adamla yürüyor bu adam sayesinde hala ayakta diyenler bizi arayabilirler listemize ekleyip. E, isimleri bizden davetiye kazanabilirler. Diye. Ne zamanmış? Söyleyelim mi? o Radyo sokağında olacak. Evet, Konserlerden Mayıs. beri 26 evet. Mayıs. Cumartesi günü saat 19'da kapılar açılır. Saat 20.30'da e, çatışmalar başlar. <güler> gitar çatışmaları başlar. Adres zaten belli. Radyo sokağı deyince artık ayrıca tarife gerek var mı bilmiyorum. Taksicilerin hepsi biliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Hello. Merhaba. Kime görüşüyoruz. Barış, barış, barış ben Bey ben ama siz bir şeyin sesini kısın ama neyin kısacağını bilmiyorum tamam. yani. Evet çok tamam. güzel bravo evet, Barış benim. Bey. <gülüyor> Buyurun Barış Bey dinliyoruz sizi. Eee neredesiniz şu anda? İlk önce Ha eee işheimer geldim Austin'deki. Austin'de. ne işle uğraşıyorsunuz Barış Bey? Makine alanım. Makineleman. İşte ne yapıyorsunuz yani şirketiniz ne yapıyor? Eee su pompası imalatı yapıyor öyle söyleyeyim. Su pompası. pompa, imal evet. ediyoruz diyorsunuz. Siz ne, neresinde evet. çalışıyorsunuz Barış Bey? bu Pardon? bu sürecin neresinde çalışıyorsun yani pazarlamada mı üretimde mi Sabi Sabi hem üretimde hem pazarlamada yani hepsi Sa size ait değil mi şirketin komple evet. evet ya yani Sabi'im de o zaman dedi ya, <gülüyor> ya. şirketim dedi <gülüyor> Sahabıyım. Şirketim deyince ne bileyim iyi bir çalışan diye düşünmüştüm ben. Yani oh, benim Ne kadar safım. Yani benimsemiş de pompa firmasını bize oh, pompa şey firması de. da öyle benimsedim ki vallahi şirketim diyorum. Öyle çalışanları vardır ama Barış Bey'im. Ben inanıyorum. Hemen alalım. Var, evet. Gitarist, Gitaristini alalım hemen Barış bey sizin gitaristinizi. Vefat etmiş olsa da olabilir. Olur, olur olur. Vefat, vefat etmiş sayır. olsa da olur efendim. Bize dile lazım. Yavuz diyorum o zaman. Yavuz, Yavuz Çetin'i Çetin e, ya. evet, evet hakikaten de. Kim söyleyecek Göz bu ismi diyorlar mı siz söyleyebiliriz? Çok teşekkürler Barış Bey. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Bye bye. Sevgili dinleyiciler telefonları almaya devam edeceğiz ama nezit bir reklam arası için e, sizden müsaade istiyoruz şimdi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern Sabahlar Del Rey'le kişisel sorunları olan bir yayıncı olmasına rağmen Şafir'i sonuna kadar dinleyen Fahir'e önce teşekkürler. İçimi çekti kadın ya yemin ediyorum. içimi. bir de usul usul çeker. Lak diye çekip çıkarsa rahatlayacağım. Yavaş yavaş. ağar ağır. ağır. Imıl imıl. Azap çektire çektire. Zevk de alıyor bir daha. Of be. Yani kusura bakmasın Danar Del, Lana Del Rey severlere de buradan hiçbir şey diye isim yok. Yani Tamam o da bi zekittir de yani. Yapmayın kendinize yapmayın. Sonuçta yani... sen onu sevenleri bir şey demiyorsun canım. Onu yapın. Dana, dana lal, e, alay. De, var ya. Allah'ım ya insan şöyle şarkı tamam, yapma. yeterli de... ama faiz. Tamam. Yeterli Yani bunu... yeterli. Bak biz de sana <gülüyor> destek olduk. Yeter. <gülüyor> İfade ettin kendini. Yeter. <gülüyor> Teşekkür ederiz Çok Telefonumuz 210-30-30 Memleketin gitarcılarını listeliyoruz Jolie İnternel Cem Köksal'ın 26 Mayıs Cumartesi akşamı Radyo 30 Sokang'daki konserine Davetiyeler veriyoruz Bir davetiyemizi bu sabah Twitter'dan vereceğiz Bir davetiyemizi telefonla bağlanan dinleyicimize vereceğiz İki davetiyemi vereceğiz evet. İki tane İki daveti. İki çift daveti Ama, Ama bir de sürpriz Los Vivancos davetiyesi var ki hmm. İşte hey, bu Alt üst etti diyoruz ve yeni bir telefona dönüyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Ay. Kimle aman, görüşüyoruz? Aman, aman. Ben Uğur. Uğur Bayram. Uğur Bey hoş geldiniz. Uğur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Ağdolu Bulvarı'ndan. Ee, Saldım aşağı oluyor. gidiyorsunuz. Evet çok güzel. Bravo. Ee, Aynen öyle. Yolunuz açık olsun. Hı. Ne o... maceralar bekliyor bugün sizi? Bugün ölçü alacağım. Çizim yapacağım. Ne? Bacaram, Bacaram. Macera macera. İşte büyük macera Ölçü, ölçü, al, yapma, ölçü almak çok... maceranın en önünde gideni i̇şte ölçü diyorum, macera Başınızda ölçü alırken En enteresan ne geldi Çok merak ediyoruz bu konuyu ee, Ne gelebilir hiçbir şey gelemedi ki Hadi ya. O kadar heyecanlı bir hayatım olsaydı keşke Mali. Yolda ve Mekanlarda geçiyor hayatım Çizim yapıyoruz proje yapıyoruz tasarlıyoruz Ne çiziyorsunuz Uğur Bey şimdi bugünlerde Bugünlerde iki tane restoran projem var onlarla uğraşıyorum. Restoran projesi, ne, nerenin ölçüsünü alacaksınız peki? O Restoranlardan biri mi? Rölevelerini çıkartacağım onların. Size daha evvel mekan yaptığım mutlaka biliyorsunuzdur. Biz ee... doğrudan ustalarla çalıştığımızdan bilmiyoruz onu. Hiç, <gülüyor> evet. he falan demedik evet. bak. Hiçbir evet. şeyini yapacağım dediniz, hiç o, hı falan demedik. Demedik, demedik vallahi demedik. Anlamadık yani. yani. Söyle ver öyle ver, e, mekanın var olan halini ölçüye çıkartmak. Ya al canım, yok evet. orada. Ne olacak? Karış, karış, usta... karış, karış ölçeceksiniz. 3 şey, metre oradan, Adım içine, Adım. adımla <gülüyor> veya parmakla. Biz bunları hep ölçtük yani. <gülüyor> ben Mustafa... de teramiklerle ölçüyorum zaten. 45 Orası... saatmişte fotoğrafa bakıp ölçüyorum. Orası 3 metre vardır abi. Var mıdır? <gülüyor> vardır, yoktur ya. Hadi 3,5 olsun sana diyerek yaptık. <gülüyor> Valla <gülüyor> köylerden <gülüyor> demirler çıkıyor devamlı bizim. Her <gülüyor> müşteri sizin kadar kolay anlaşılabilen müşteri olsa. Valla kolay, kolay kolay gelsin Nur Bey ya işiniz ne kadar zor. Ee, hemen alalım biz sizi çok telefon var çok tweet var Bir tane söylesem olur mu? Bir tane, bir tane maalesef bir tane. En sevdiğinizi söyleyin Nur Bey. Vallahi hepsini çok seviyorum ben ya. Mesela Serdar Öztop, Murat Net, Gürakat, Berç Yenal. Murat Net'i o zaman yazdık listemize biz. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Net'i canlı etmiştim. izlediniz mi hiç? Uğur Bey. Canlı izlemedim. Her albümlerini ve Reflex grubu, yani albümü daha doğrusu Selami Çeşme Blues'de bir albüm vardı. Bir de Reflex grubunun kendi albümü vardı. Onlardan takip ettim. Yani Ankara'da zaten fazla konsol olmadı Murat Net'in. İstanbul kökenli müzisyen olduğu için. Bir de Süleyman Bağcıoğlu mesela Ankara'dan. Sol projekten Onu dinledim canlı canlı gölge barda çıkarken Süleyman abi de, de hakikaten bu listeye koymasak çok ayıp olacaktı dayağı da yiyecek. Abi zaten ikisinde kolye ikisinde kolye benden. E koyalım koyalım. Çok teşekkürler görüşmek üzere ol, kolay gelsin gel tekrar hoşçakal. Ne evet, Twitter'a bakalım mı Oktay Bey neler Bakalım. Neler bakalım hızlıca bir sürü cevap aktı geldi Twitter'dan. Ee, Yavuz Yavuz Çetin anılmış tekrar şarkılarıyla link de göndererek White Rabbit e, göndermiş bize onun dışında Civan Beyic Turhan Akın Eldes demiş hı hı. Ee, pek çok gitarcıyı listeleyen dinleyicilerimiz var Kabrak, Kabraksis Hasan Cihat Örter Asım Can Gündüz Mim Kemal Öke demiş <gülüyor> bir tanesini seçecek olsanız hangisini seçecek Mim seçer. Kemal Öke Mim ve tabi ki Öke. Yavuz Çetin de ayrı tutmuş günaydın efendim Alo? Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ee, Gökçe. Aa Gökçe hanım. Vallahi bravo. Neredesiniz şu anda Gökçe hanım? İş yerindeyim Nasıl bir işe? Çok özel ve galiba gizli bir iş yapıyorsunuz. Ee, i̇ç mimarım. Evet. Siz de iç mimarlar. Bütün mimarlar bizi mi dinliyor ya? Aa ne kadar güzel. Mimarlar tarafından. Bilmiyorum galiba çok seviyorum. Mimarların tercihiyiz o zaman. <gülüyor> ne buluyorsunuz bizde? Evet. evet ya. Yani hani bazen Bana... mimarlarda şey olur ya. bir yer görürler de orayı düzeltmek isterler. Lan burayı bize verseniz ne güzel yaparız diye. <gülüyor> Acaba öyle bir şey mi var? Bizde de Yok, öyle bir şey mi var? öyle bir şey değil. Var. Ben de liseden beri dinliyorum sizi. O zaman mimar değilken de dinliyordunuz yani. Tabii mimar değilken de dinliyordum kesinlikle. Peki o zaman çok içimiz, i̇çimiz rahat. İçimiz evet hakikaten, hakikaten bir rahat. Buyurun efendim alalım cevabınızı Gökçen Hanım. benim cevaplarım söylediler. Olsun. Hayda, Olsun. Kim, kim hangi terbiyesi kim söyledi? söyledi Yani bizden fazla söylemeli sizce de yanlış değil mi yani? <gülüyor> Ama biz ona engel olmaya çalıştık Gökçen Bir dedik yine üç dört söyledi. Vardı üstümüze çıktı. O da size bir de meslektaşınız yani. Evet Evet yani. Siz söyleyin ben... canım Allah Allah ne söyleyin, olacak. Siz söyleyin kendisi ucansın. Sonuçta liste bizim önümüzde biz yazıyoruz Gökçen Hanım. Evet. Bağcıoğlu diyecektim. Süleyman Bağcıoğlu tamam. diyecekler. Onun bir kardeşi bir vardı peki. Yavuz Çetin diyecektim. Tamam. Yavuz Çetin. Ama siz de, tamam. ama siz de iki diye. söylediniz şimdi. Evet, yani evet. o kadar ama laf ettiniz ki iki. ki Ben asıl şey Süleyman Bağcıoğlu'nu söyleyecektim. Onu söylediler. Sonra Yavuz Çetin söyleyeyim dedim. Onda da Twitter'la gelmiş bugün, galiba. Gerçi bugün bu şeyde yarışmamızda Yavuz Çetin ismini herkesin söylemeye hakkı, hakkı var. Hakkı o, var tabii. O yani artı yani bir olarak söylüyor. Yani benim söylüyorum. için o ayrı bir yeri var. Süleyman Bağcıoğlu da canlı dinlediğim bir insan. Gerçekten muhteşem yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar dileriz. Ben teşekkür ederim. Size. Sağ olun. Hoşçakalın. Ee, Gürbüz Barlas demiş. Ee, Kerem Kuleli. Hı hı. Gürbüz abi olarak tanırız. Daha doğrusu Ankara öyle tanır onu demiş. Ee, Metin Türkcan dendi miydi demiş. Dendi, dendi, dendi. efendim. E, Süleyman abi giriyorsa bu listeye Art, Artun Ertürk de girer o zaman demiş Zeynep Tarkan. Tamam. Orada. Yani orada bir tavır mı var? Hani. Yok hayır. Reyhan abiye mi tavır var? Orada, Artun'a mı torpil var? E, yoksa e, bize, takım, mi yani, laf yani, bize mi laf sokuluyor? Her zamanki gibi laf bize mi sokuluyor en sonunda? Gitarcılar çarpışırken olan gene bize oluyor. Memleketin geldiği hale bak. Güneyden efendim. Merhaba iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Bahadır ben ve sana. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bahadır ee... Bey bu aralar hayvan dünyasında neler oluyor? <gülüyor> Vallahi dün akşam veterinerlikle ilgili bir program izledim. Sizin veterinerlikle ilgili yaptığınız şey ara ara program izlemek miydi yoksa Şu halin gerçekten... şu an için ondan ibaret neredeyse. Ara <gülüyor> ara sokaktaki kedileri de seviyorum. <gülüyor> Bravo. Ha, yani hala mesleği bırakmadım diyor. Hala. Yani, Yok, ben de kısım öyle söyleyeyim o zaman ya. Çünkü bazen geçmek için bazı girişimlerim vardı. Şu bir sonuç vermedi. O zaman Kızım, isteyen herkes veteriner olabilir yani. Ben olamıyorum. Yani, herkes olabilir de sokaktaki hayvanı sevmek istiyorsan diplomanı alacaksın ilk önce. doğru söyleyeceğim. Peki ya, efendim öyle. ne yapacaksınız veterinerliğe döndüğünüz zaman? İlk kafanızda bir şey var mı böyle mesela köpeğin kafasını Şöyle, köpek, alıp getireceksin? Köpek barınağı var e, belediyenin. Köpek barınağı evet. E ee, o Küpes barınağında veteriner olmak üzere girişimde bulunmuştum. Ee, sizi almadılar da... mı sizden? iyisini mi bulmuşlar? Ee, yoksa e bu galiba benden gençli bulmuşlar. Benden iyisini değil mi de bilmiyorum ama. Bu şey yapmadınız. Mı? Ben işte kaç yaşındasınız? Bağdır Bey? Ben 45 yaşındayım. 45 yaşındayım ama 20'lik delikanlıya taş öyle bir şey gelmez. <gülüyor> Şunu çekseydiniz orada biraz iki atlayıp zıplasaydınız. Jack falanın öyle bir Oscar töreni vardı hatırlıyor musunuz? Oscar töreninde eğildi, şlav çekti falan. Evet. Ben hala gençim. Biz o kadar bu, yaşlı evet, olmadığımızdan <gülüyor> o törenleri hatırlamıyoruz. <gülüyor> nasıl zevklendi nasıl <gülüyor> valla. Olsun Bahadır Bey olsun. Siz hmm. bir isim söyleyin bari. Artun'la ben kayıt yapmıştım. Bir ara stüdyo ton masterliği yapmıştım ben 4 yıl kadar. Hmm. Artun iyi gitarız gerçekten. Nasıl ee, yazalım listemize e... madem sizden de geldi. Onayladınız. Artun'la ee... yazalım. Bir defa da öyle şarkı yarışmasında e, Bir parçam vardı O yarışma sırasında Gür Akat'ın iyi gitar çaldığını görmüştüm hmm, Gür Akat ne? o da çok iyi gitar çaldı Ne tabii. klipsle onlarla çaldığı zaman mı? Efendim? Yok, o, yok. ondan sonraydı. Onlardan bayağı sonraydı. Yine yarışmak için bir ekip oluşturmuşlardı. Kalıcı Hı -hı. bir grup değildi. Anladım. Orada iyi çaldığını gördüm. Bir de demir demir kanı saymak lazım. E, hepsini hani. de saydınız. Ama yani demek. niye sayıyorsunuz? Biz size o kadar <gülüyor> biraz yani biraz burnuna tük köpekleri sayın. <gülüyor> Bize de bir tane yetiyordu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek i̇yi üzere. Sağ olun, sağ olun. Bu arada Gür Akadan da en iyi gitar numaralarını albümde sergilediğini az çok biliyorsunuz herhalde. Hi hi. <gülüyor> destan destan. <da> yani <gülüyor> Biz niye yoksa destan dinleyelim durdururken Diyoruz ve Telefonlarımıza dönüyoruz bir dinleyicimiz bir daha Bir kadın dinleyicimizi çok merak ediyorum İşte Gökçe Hanım vardı Ama ayıp. bir tane daha Günaydın efendim Merhaba. Ya bakın nasıl içime doğmuş Günaydın <gülüyor> Kimle Günaydın efendim? ben İrem, merhaba. İrem Hanım merhaba hoş, hoş buldum Ben Umut Gökçen demek istiyorum ama hatırlıyor musunuz bilmiyorum Şimdi hatırlatır mısınız İrem Hanım bu kur, kurban e, grubu var ya hani evet, evet. Onun en eski elemanıydı Sonra gruptan ayrıldı Bir kısım vefat etti diyor Bir kısım Amerika'ya okumaya gitti diyor Ama ben de bilmiyorum akıbetini evet. Neydi ismi bir daha ismi alalım Umut Gökçen Umut Gökçen de yazalım o zaman evet. tamam peki İreman teşekkürler benim biletim var bilet de istemem sadece bir kadın izlediğimiz balans izlediğimiz balansı dediğiniz için balansı o, o esnada yani o kız o suyda akarlık üstünde evet. de yani yapacak şey. Allah çok teşekkür ederiz İreman <gülüyor> i̇yi, iyi günler iyi günler iyi günler, iyi günler. <gülüyor> i̇yi günler, iyi günler. <gülüyor> bak kadın diyorum çat bir kadın bağlanıyor mesela şimdi mesela bir meslek grubu söyleyeceğim bir tane <gülüyor> doktor dinleyicimiz arasın Doktor dinleyicimiz bir Hadi doktor dinleyicimiz aradı. Tam lafın üstüne gelirse çok güzel olacak var. Günaydın efendim. Haydi. Günaydın. Günaydın. Efendim, radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Kısrar mı kapattım acaba? Tamam. Kısmanın doktor... ötesinde camdan bile atar. <gülüyor> Kimle, Kimle görüşüyoruz? Dok, doktor değilim efendim. Abi ama ucundan yine sağlık sektörü sayılır. yine sağlık İyi, sektörü sayılır sayılır <gülüyor> sayılır. Sonuç olarak <gülüyor> da farmakoloji dersi görüyor yani. <gülüyor> evet evet <gülüyor> daha ya. çok görüyoruz zaten. <gülüyor> tamam o zaman. Kimle görüşüyoruz? Esra <gülüyor> Esra. Esra Hanım. Evet. Neredesiniz Esra Hanım? Ne oldu böyle bir evet şu an. Nöbetçi miydiniz Esra Hanım? Biraz böyle bir... <gülüyor> yok yok. Yok değilim. Not almışsın da gitarcılara o kağıdı öyle. Nereden ya. aldınız onu? İnternetten mi araştırdınız? Hayır, arkadaşlarımız sordu. <gülüyor> Olsun <gülüyor> o da <gülüyor> güzel. Gitarcı <gülüyor> <gülüyor> <da gülüyor> <güzel>. not almak <gülüyor> esastır bak. <gülüyor> Yazınız güzel mi Esra Hanım? Yani. Yani. Ehvel <gülüyor> içer diyorsun. Kitanın başında duruyor musunuz Esra Hanım sürekli? Ya da eczaneniz <gülüyor> var mı sizin? <gülüyor> eczaneniz yok, var mı? Bir firmada çalışıyorum, firmasında. Hı İyi evet. tamam Bütün tamam. sorularımız alt üst oldu şu an. Hay evet. Allah valla evet. Bütün, evet. dükkanla ilgili soracaktık Çünkü eczane <gülüyor> diye bir dosyamız var bizim burada Bakıyorum ben ona hep dükkanla ilgili sorular yazılmış Neyse hmm. ee, bir dahaki <gülüyor> sefere Esna Hanım gitar çalıyor <gülüyor> musunuz Güzel peki? Açımdan. Yok çalmıyorum erkek arkadaşım çalıyor sadece Güzel çalıyor mu? Yoksa böyle hani yani Çalıyor çalıyor konser olunca çağrım Ne konser? <gülüyor> hangi grup? <gülüyor> ya Ritmik Minik diye bir yerel bir grupları var Ankara'da. Ne olacak Öyle. zaten yerel grup yani. Ee, <gülüyor> <müslüman> <gülüyor> yerel. Minik. Evet. Hmm. Ritmik Minik. Biliyorsunuz. Evet. Ritmik Minik hiç duymadık <gülüyor> ama. <gülüyor> nerede <gülüyor> çaldılar evet, mesela en evet. son konserini? En son nerede çaldı? Tenedos'ta mı? İş, i̇şte değil ya. Tenedos'ta ya da hmm, Trafo'da da olabilir. Trafo ben de hatırlamıyorum. Valla biz, biz da... de. Sert müzikleri nasıl ortadan mı? Nasıl bir şey? Rock, blues falan öyle. Hı -hı, Peki evet. efendim. Hemen alalım cevaplarınızı o zaman. Vallahi ben Arkanur e, Uğur demek istiyorum ama Uğur. <gülüyor> Saylanır. Saylanır. Saylanır, Saylanır. Saylanır mı? Tabii. Saylanır. Sayın Saylanır. fasta bir tane daha söyleyeceğim. Ama hep ikişer söylüyorsunuz diye kızıyordunuz ama. Kızıyoruz ee, tabii. Güzel. İsterseniz size de kızabiliriz. Niye kızıldınız? Söylemeden de kızabiliriz, kızabiliriz. isterseniz Esra ha. Hanım. İlla söylemenize gerek. Haksız yere de kızabiliriz. <gülüyor> ha. Söyleyeyim de öyle kız. Batuhan Mutlugil demek istiyorum bir de. Batuhan mutlu Mutlugil. Ne oldu bu? Dumancı, dumanı dumanı Dumancı. Evet evet Dumancı. Çok İyi teşekkürler bence. efendim. Görüşmek tamam. üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşça Bundan sonra dinleyicilerimizin telefonu kapatırken yeterli demesini istiyorum ben. Bize her şeye yeterli diyoruz. Başkalarının da yeterli deme hakkı var bence. Da da o noktaya ortamda. gelebildiler mi henüz? Çünkü yeterli deme noktasına gelmek. Çünkü yeterli mi yetersiz mi? Anlamak da doğru değil. doğru değil, değil. Yani bir de onun yanlış kullanımından... Yetersiz bir noktada... Eren Albayrak demiş Özge Hanım. Ee, Eline sağlık, ağzına sağlık. Son dördün efsane olmaya aday gitaristi demiş. Erkan Oğur saylanır mı diye sormuş. Bu cevabı vermiştik. Saylanır. Ee, onun dışında Demir Demirkan demiş Ahmet Seza Önal. Söylendi. Ee, Pilli Bebek Cem Kısmet demiş. Ilk o yaşamıştan. söylenmedi mesela. Söylenmedi. Hmm, Emir Bey veteriner Bahadır'la ilgili biraz bir şey söylemiş. Hmm. Ee, Vongan Bey gitar Devrim Aksoy demiş. Bir de İzmir diye yazmış. Evet çünkü tekmil vermek gerekir. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, Meltem ben Anafarta. Hmm. Anafarta Meltem. Evet. Me Meltem'in soyadınız mı Anafarta? <gülüyor> Yo. Evet. Ha öyle mi? Tekmeil <gülüyor> <Ben> mi <gülüyor> verdiniz zannetiriz. Meltem <gülüyor> Anafarta. Nasıl tanmasınız ya Meltem Anafarta? E Meltem Farta tango dünyasının değil mi en önemli vokallerinden biri doğru mu söyledim Meltem Hanım? Vallahi bravo nereden bildiniz? E, hatırlıyoruz canım konser yani. yapmadık mı beraber Meltem Yani Hanım. Meltem Hanım sizde var ya bizi hakikaten saf belliydiniz yani. Biz birtakım şeyleri görmezden geliyorsak bu bizim Ali Cenaplımızdandır. Bence yeter. <gülüyor> yeterli, yeterli. Yeterli bakın. Hemen işte söz edelim. Ne Neyse alış alış olacak yeterli diyeceksiniz. <gülüyor> yeterli kendini... mi diyeceğim? <gülüyor> ya zaman yeterli. Peki, tamam. Peki Meltem Hanım neredesiniz şu anda? Ben şu anda e, çalıştığım yere geldim. Nerede, çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsunuz Mertem Hanım? Ee, Ufuk Üniversitesi'nde psikologum ben. Psikologsunuz. Hmm. Evet doktor değilim ama. Hmm. Estağfurullah bizim nazarımızda siz psikolog doktorsunuz. Doktordan da ötesiniz. <gülüyor> Hayır doktor arıyordum değil miyim? <gülüyor> estağfurullah olur mu? Yani o, o anlıktı şu anda <gülüyor> hep benim yüzümden diye göğsüme burasım geliyor. Hemen alın evet. cevap Mertem Hanım. Buyurun. Ee, Ahmet Kan söylendi mi? Söylenmedi. Söylenmedi. Bakayım. Ahmet Kanneci'yi listemize ekledik. Meltem Hanım bu arada bir şey soracağım. Ee, <gülüyor> siz şimdi Tango e, söylüyorsunuz ama Kanto'yu ve Flamenkoyu da sever misiniz? Bayılırım. O zaman biz size hemen bir davetiye verelim. Los Vivancos'u ister mıydınız mı? Los Vivancos biletinizi ya da gitmeyi düşünüyor musunuz? Almadım. Almadım ama ben Ahmet Kanneci'den önce şeyi de söyleyecektim. Benim abim de benim için çok ünlü bir gitarcıdır. Ayrıca Flamenko gitarcıdır. Hmm. O zaman... Aslında e... sen alsız dediğim Orhan Anafarta diye. Orhan Anafarta... <gülüyor> o zaman ne yapalım? davetiyi vermeyelim A, mi? Geri ya? alalım bence. Adam, adam... Aa, olmaz. Abi, yok yok bizim vermiyoruz. Ben koca dinlemem lazım. O <gülüyor> şey diyeceğiz. Los ana fartalar gidiyor. Abi kardeş. İyi eğlenceler diliyoruz Mert Hanım Hanım. Size hoşçakalın.